Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programına Latin Amerika'dan bir müzikle başladık. Inti İlimani grubundan dinledik, La Fiesta de la Tirana. Ben Ercüment Gürçay, teknik masada arkadaşım Barış Demirel ile bu haftada bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün Latin Amerika'dan müzikler dinleyeceğiz Tarihiyle, edebiyatı, sineması ve e, müziğiyle Latin Amerika her zaman ilgi alanında oldu. E, Latin Amerika müzikleriyle 1980'lerin sonunda e, bir gençlik dergisi e, çıkardı, Yarın dergisi. Onun dağıttığı kasetlerle tanışmıştım. E, i̇şte Inti Ilmani ve Victor Hara ilk kez bu kasetlerde e, duyduğum e, isimlerdi. Sonraki yıllarda tabii internetin de daha sık kullanmaya başlayınca bu arşivim de bayağı bir gelişti. 2007 yılında da Beyoğlu'da Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü'nde çalışıyordum. Orada tanıştığım çok sevgili arkadaşım Hakan Şengün bana kendi Latin Amerika Müzikleri arşivini hediye etmişti. Yani hazine değerinde bir şeydi benim için o gün ve bugün de öyle tabii. Bugün stüdyoda Hakan Şengün'le birlikteyiz. Daha önce işte birkaç hafta önce bir bisiklet gezgini arkadaşım Oğuz'la muhabbet etmiştik. Bugün de işte Hakan'la Latin Amerika'yı konuşacağız. İşte oradan getirdiği müzikleri dinleyeceğiz. Hoş geldin Hakan. Selam Ercüment, öncelikle <gülüyor> merhaba, keyifli ortamın evet. ve keyifli programın ve davetin için. E, keyifli, keyifli abicim. E, nasıl abi, ya şu Latin Amerika hikayenden istersen bir e, başlayalım mı işe abi? Yani nasıl başladı e, müziği? Ya genel olarak ben geziyor. gezmeyi seviyorum evet. e, Hı -hı. ama biraz sol kulağımızda bükük olduğu için Hı -hı. her <gülüyor> kulağımız, yüreğimiz, e, ayaklarımız Latin Amerika'ya gidiyor. Latin ile ilk tanışma senin ne olduğu gibi sinema, müzik Hı -hı. E, artı bizim sol kültür içinde orada yaşayanları izlememizle evet. başladı. Hı -hı. İlk ayak basma 2001 yılında Küba'yla oldu. Ee, hala unutamadım. Çok keyifli bir geziydi. Biraz e, turistikçe bir geziydi. E, tur tarzı bir şeydi Hı -hı. ama arkadaş Hı -hı. grubu gibiydik. Çok keyifliydi ve inanılmaz güzel izlenimlerle döndük. Hı -hı. Ardından 2005-2006'da beş kez daha gittim Küba'ya. Oh. E, tur operatörü tarzı biraz gönüllü tarzda bir arkadaşların firması vasıtasıyla. Mm -hmm. e, tanıdıkça daha çok sevdim, daha çok meraklandım. Kabaca biraz İspanyolca öğrendim. Öğrendikçe daha da meraklandım, daha da sevdim mm -hmm. diyebilirim. Çünkü mm -hmm. de bir der ya, en basitinden mesela şunu gördüm. ...bizim o her şeyde devrimci sandığımız gruplar aslında sadece devrimci değiller. Evet. İnanılmaz güzel müzikler yapan, aynı zamanda çok güzel aşk şarkıları yazan, halk şarkıları yazan Hı -hı. gruplarmış. Bir sürü şarkının aslında sadece Hı -hı. devrimden, Hı -hı. savaştan değil, Hı -hı. aşktan bahsettiğini, Hı -hı. danstan bahsettiğini gördüm. Sevgim daha da arttı. Hı -hı. Ardından işte program boyunca parça parça anekdotlarla konuşacağımız Hı -hı. hikayeler oluştu... Hı -hı. On ondan fazla ülkeye gezdim. Orada ki ülke galiba Latin Amerika'da. İspanya'da da ben abi. Sevantes'e gittim bir yani şey yıl kadar ama hani hı hı. açıkçası İspanyolcum. Anlaşma seviyesinde. Günlük çok şey değil. İmalat ya. Evet. Hani bazen benden çeviri istiyorsun ya, ...orada bayağı başlıyorum... <gülüyor> eyvallah. Tamam, tamam hocam ya. Ee, eyvallah. Ne dinleyelim peki o zaman? Şimdi Küba'dan başladık. E madem, sonra ne? Latin yine biraz... Amerika deyince hepimizin aklına Latin Amerika'da Küba geliyor. Neden eyvallah, Küba geliyor? Hı -hı. Bir kere zaten bir duruşu var. Che ee, şey dediğimiz zaman, Fidel dediğimiz hı -hı. zaman e, Küba ile özdeşleşmiş insanlar. Ama bunlardan ibaret değil. Latin Amerika'nın hemen her yerinde çeşit kültüre akıyor. Küba'da daha da yoğun bir şekilde hı -hı. akıyor. Konuşacak çok şey var Küba'mızın üzerine ama asla olarak ben e, kendi adım en sevdiğim kişiyle Hı. başlamak isterim eğer müzik diyeceksek Silvio Rodriguez. Rodriguez. E, hala yaşıyor değil mi? Tabii tabii. hala Rodriguez. konserler veren canlı dipdiri bir adam. Hatta bu yeni şarkı akımının da önemli isimlerinden değil mi bildiğin e, kadarıyla? Ya da Küba'da ne deniyor? Şimdi Latin Amerikan her yerinde yeni şarkının değişik versiyonları var. Hı. Küba'da nueva trova denilen bir tarzda e, yola çıkıyorlar. Yeni şarkının oradaki yeni trova denilecek müziği trova müziği. 19 yüzyılın sonlarında... ...genelde Santiago del Cuba... ...yani daha doğu bölgesinde çıkmış halk şarkıları... ...yorumlanması, eski şarkıları yorumlanması... ...truva müziği... Hı -hı. E, ...travador denilen sokakta insanların Travador. yaptığı halk müzikleri... Hı -hı. ...nin e, yeniden yorumlanması... ...yeni enstrümanlar, yeni yorumlar... E, ...modernize edilmesi... E, Silvio Rodriguez bunu... derinci değerlerle ve yeni bir yorumla... ...çok güzel yapıyor... Hı -hı. E, ...bir kere adamın şehirselliği çok güzel... ...çok çok anlıyor değil misiniz... ...ben hocam o kadar Hı -hı. iyi değil Hı -hı. ama anladığım kadarıyla etkiliyor... Hı -hı. E, bir üçlü Pablo Milanes, Noel Nicola ve Silo no, Rodriguez e, beraber bu yeni e, trova akımının e, besleyicileri olarak temsilcileri. ilk temsilcileri, ilk hı hı. E, insanları teminatanlar diyelim insanlar olarak. 1960'larda mı çıktı? 1960'larda yani e, 59'dan sonra bir hareketlilik var Küba'da her türlü kültür alanında, fakat 60'lardan sonra 69-70'lere doğru daha da fazla oradan Kültür Yönderliği'nden bir iki şarkı çalmak isterim. Eee Müzik Kulübü'nün çok sevdiğim kanciyon dela Lehido diye bir şarkı var. Onunla tamam. başlayalım. Tamam. Dinliyoruz o zaman. Evet onu bir dinleyelim bence. Siempre que se Voy a hablarles de un hombre común Haré la historia de un ser de otro mundo De un animal de galaxia Es una historia que tiene que ver Con el curso de la Vía Láctea Es una historia enterrada Es sobre un ser de la nada tormenta en el sur de una noche el penúltimo mes fue de planeta en planeta buscando agua potable quizás buscando la vida buscando la muerte su nunca se sabe quizás buscando silueta o algo semejante que fuera adorable o por lo menos terrible Amable. Él descubrió que las minas de Rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos que La guerra era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida Y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi Entre humo y metralla contento y desnudo Iba matando canallas con su cañón de futuro Iba matando canallas con su cañón de futuro Açık Radyo Babil'den sonra programında Latin Amerika şarkıları dinliyoruz bugün. Bir Latin Amerika gezgini dostum, arkadaşım, sevgili Hakan Şengünle birlikteyiz. İşte önce Küba'dan dinledik. Peki abi biraz Küba'daki hayatta anlatabilir Şimdi misin? yani üzerine birkaç laflar. Olur tabii. tabii, tabii, tabii. Hani, bu adamın esprisi, Ölgez'in esprisi... Hı -hı. E... Hı -hı. Sıradan olabilecek müziği çok güzel sözler yani lirik sözler ekleyen bir adam. Ee, çok sembolik öylerle. Şimdi bu şöyle önemli. Ee, Küba'da ya da daha doğrusu devrim yapmış ülkelerde biraz bir sertleşme görülür. Yani hayatın hayatın her alanında e, mimariden sanata kadar böyle bir sert ifadeler sanki tercih edilir. Silo Ödügez orada güzel bir duruşa sahip. Ee, kendi tarzını hiç değiştirmemiş. Yani hep e, kendi ritmi üzerinden devam etmiş ve çok güzel besteler eserler ortaya çıkarmış. Hatta şey derler onun için Küba'nın John Lennon'ı. Yani biraz devrimci. Evet. Devrim içinde devrimci bir adam, evet. müzik anlamında bir adam. Şimdi herhalde 70'li yaşlarında. Tabii mı? 46 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Evet 46. <gülüyor> ve hala müzik yapıyor. 82 yaşında. Vallahi oralarda insanlar uzun yaşıyorlar. Kompaşte undo. Tabii her ya 90'ında <gülüyor> hala diyoruz <gülüyor> şey <gülüyor> yani <gülüyor> çocuğum bir çocuğum da olsun diye de 90'ını yaşayarak söylemişti. Evet, evet birkaç yıl olmuştum. önce niyeti vardı öyle bir. Evet. Öyle. Ee, Nerede yaşıyor peki Rodriguez? Küba'da mı? Küba'da, Küba'da. Küba'da yaşıyor. Hatta Amerika için bayağı bir e, vize almak için uğraştı. 2000'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam e, zar zor vize aldı gitti orada konserler Hı -hı. falan da verdi ki zor bir şey. Yani Amerika'nın e, Küba'dan kaçanlara vize olayı kolay. Hı -hı. Ama <gülüyor> Küba'lı olup Küba'ya döneceğim diyenlere biraz Hı -hı. zorluk çıkarıyorlar. Orada da falan, Avrupa'da falan çok konser verdi. Hı -hı bizim o ikimizin çok sevdi Mercedes Toza'yla konserleri evet, var. Hı, yani hı. E, Latin Amerika'nın hemen her yerinde konser vermiş bir adam. Küba'da da arada veriyor. Ben bir türlü denk gelemedim. Hı hı. E, bir 2001'de galiba Pablo Minares'i dinleme şansım olmuştu ama Rodriguez'e bir türlü bir şey denk gelemedim. Yani, Küba'da denk hayat nasıl peki abi? Yani müzikçiler her her sokakta. Ya, e, şimdi Latin Amerika'nın hani neyin storuyu seviyorsun dersen hı hı. aslında ben e, Latin Amerika'da dans, müzik ve devrimi seviyorum. Hı hı. Yani çok klasik. Evet. Yani üç kelime ama hı. Gerçek, hı. gerçekten hı hı. de öyle. E, ...dans, müzik her yerde var. Latin America'da hemen her köşesinde var diyebilirim. Her yerde festivaller, konserler... ...sokakta hayat. Hı -hı. E, ama yanında devrim de var. Yani acılar da var. Devrim e, evet. sadece bir kazarım değil... ...sürekli mücadele anlamına Hı -hı. geliyor. Yoğun acıların yaşandığı ülkeler. Küba'yı biliyoruz. Onun dışında Latin America'da her köşesinde... ...Bileşik Devletleri'nin... E, ...arka bahçesi olması nedeniyle... ...ciddi acıların yaşandığı Doğru. bölgeler... Ben Küba'da daha fazla görüyorum bunu. Neden görüyorum? Çünkü devriminin kazanımları var. Bu açıdan güzel. Hı -hı. Diğer ülkelerde de ciddi kazanımlar var. Evet. Vaktimiz olursa bahsedeceğiz. Hı -hı. Yani Bolivya'da Hı -hı. Hı -hı. iyi evet. azınlıkların vesaire Doğru. şeyleri. Küba'da hayat zor açıkçası. Niye zor? Dediğim gibi ciddi bir ambargo var. Amerika'nın arka bahçesi olması Hı -hı. ve direnen bir ülke olması. Buna rağmen bir sürü şey kazanımlar çok değil fazla. Tıpta, Yani değil mi? eğitimde... E, e, ki bunun başarıları zaten, sürekli takip ettiğimiz şeyler çok başarılı. Hmm. E, Tıp da dediğim gibi. Evet. Latin Amerika'da hemen her ülkeye doktor yıllarca gönderdiler, hala daha yapıyorlar. Hmm. Tıp eğitimi veriyorlar, Latin hmm. Amerika'nın her ülkesindeki öğrenciler, ülkesinden öğrenciler, ücretsiz bir de hmm. e, veriyorlar. Sağlık hizmetleri falan çok iyi. Ama dediğim gibi sıkıntılar var, e, ambargonun getirdiği ciddi sıkıntılar var. Hmm. Yedek parça yıllarca bulamadılar, e, temin etmeleri zordu. Hala daha para transferi problemli, yani çok son dönemde bakmadım ama... Ee, Kübalı olup da şeyde Amerika'da yaşayan, Birleşik Devletler'de yaşayan çok insan var. Evet. Oradan para aktarmak falan sıkıntılı. Evet. Ama e, kazanımlar bence çok başarılı. Umarım çok geri adım atmak zorunda kalmazlar. Peki. ...temenni olarak söylüyorum kolay bir şey değil çünkü. Peki bu hani Obama ile işte bir yıl önce yaklaşık bir şey yakınlaşma oldu. Bu acaba hani ne getirecek? Ee, çünkü şöyle. Amerika bu, kimle yakınlaşmışsa. E, Buynovista mesela hı. müzikten ayrıldığını e, anlat. 2016'da hı. müzikten ayrıldılar işte 60 konser yapıp bütün dünyada. O zamanlar konuşuluyordu acaba hani bir şey mi demek istiyorlar Amerika Küba? Ya, e, bir, şimdi e, Amerika'da Küba yeniden kuruluyor, dolar yeniden dolaşma girecek. Mesela. Küba ile iş yapmak yani. isteyen çok fazla milletvekili var. E, Bunu açıkçası Küba'yı sevdikleri için çok düşünmüyorlar. Hı. Yatırım alamak üzere ve cidden güzel bir pazar. Ee, ve ya bunun ideolojik kısım var en, aslında ağır kısmı, basan kısmı ne de pazar kısmı çok büyük bir ülke değil Kuba evet, evet. ee, ve zengin bir ülke değil ama ideolojik bir inatlaşma kısım var vallahi Amerika kimle yakınlaşıyorsa ben biraz şöyle korkarak bakıyorum böyle, <gülüyor> ee, hele Castro'dan sonra şimdi Raul Castro sanıyorum genç bir Zeda'yı bir politikacı... da benim şey dikkatimi çekmişti. Hatta ufak bir aktarmak isterim. Ee, her mahallede CDR denilen e devrim koruma komiteleri var. Yani mahalle örgütlemeler diyeceğim. Ee, seçimlerde de onlar yönlendiriyorlar insanları. Yani şu seçime şu şekilde girelim falan tarzında. Hı -hı. Mahallede bir sorun varsa ne yap? Yerel yönetimlerle her şeyi Hı -hı. Yani Mahalle bazında. Ee, şimdi hemen aklıma gelmişken bir gün e, ...Trindad'daydı galiba ki... ...bana sevdiğim kentlerinden biri, hmm. kolonyal bir kent. E, sokak alanında gezinirken... ...bir CDR şey gördük, etkinliği gördük. kutlama vesaire falan. E, o dönem İspanyolca hiç bilmiyorum. Yani şu anda biraz... ...biliyorum ama o zaman hiç evet. bilmiyorum. Bir konuşma yaptım... ...en sonunda e, hepimizin bildiği o meşhur... ...Hamas Saravans'ıydı yani hmm. evet. Kimse yenemez dedi... Çocuğun ne konuştuğu bilmiyorum ama öyle bir olmuşum ki. Ee, evet. Ben de e, bizle alışkandık ya hep hmm. beraber sloganı atmıştım. Hamaslara evet. ben Sido diye bir bağırdım. Şöyle baktım tek başıma. <gülüyor> <gülüyor> Ve daha sonra insanlar da şaşkın bir şekilde aynı sloganı attılar evet. benimle beraber. Sonra gittik tanıştık falan en güzel bilenlerle. ...öyle Küba'da slogan attırmışlığım var yani. Evet. Yani <gülüyor> Anlamsız da herhalde. O, evet, evet. Neyse umarım kazanımlarını korurlar ama yani, yani kolay olmayacağını bende tahmin ediyorum. Şimdi başka bir adına karar vermek zor. Çünkü zor. sıkıntı onlar yaşıyorlar. Zor. zor açıkçası Hı -hı. zor. Yaşanması zor olduğu ülke. Ki şu anda e, hemen yakından bugün yarın sanırım havana yakından ya da üzerinden Hı -hı. geçecek yarma kasırgası. Evet, kasırga. Mesela e, hoş bir şey. 2005 yılında hoş bir şeydi tabii ama Birleşik Devletler'de giriş yanlış evet. yaptım. Eee Katrina kasırgası galiba hmm. Mississippi vesaire evet. bölgesini Küba'nın üzerinden geçerek vurdu ve Amerika'da bine yakın Birleşik Devletler Amerika dememek hmm. lazım. Denir, çekiyorum Doğru. Birleşik evet. Devletler'de evet. E, Latinler biraz kızıyorlar haklılar da Amerika bir kıta Birleşik Devletler demek lazım. Doğru. Ee, Birleşik Devletler'de bine yakın kişi öldü sanırım. Küba'da hmm. ya bir ya da iki kişi öldü yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Neden? Gerisi diğerler vasıtasıyla e, devlet politikası var. Herkesi güvenli yerlere taşıdılar. Hı hı. Yani bu bile aslında örgütlülüğün ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şey. Kaleplerin herhangi bir yerinde ya da herhangi bir yerinde bir kaza ya da bir olay olduğu hı. zaman çok fazla kayıplı Küba oluyor. Küba gençliği peki o ruhu hala taşıyor mu? Taşıyacak ya mı? Sonra ıı, ya da söylemek zor. Taşıyan da var, taşımayan da var. Çok, çok güzel şey. e, Fidel'e... Mesela bir tane evinde birkaç defa kaldığım bir e, babaanne, Abuela vardı. E, kadın televizyon ne zaman? Ufacık şöyle 37 ekran bir tüp hı. bir televizyon. Fidel çıksa beni Kolumlar çekiştirir. Evet. Heyecanla Fidel'i televizyonda gösterir. Hmm. Fidel hakkında o anda anlamadığım evet. İspanyolca bir şeyler söylerdi. Öyle hmm. bir coşkuyla ya biraz bunamaya başlamıştı. Yaşlıydı yani hmm. e, yaşlı bir kadındı. E, çocuksu bir heyecanla bunamaktan kastımı o bana Fidel'i anlatmaya çalışıyordu. Tabi anlamıyordum ama hmm. e, o heyecanı taşıyan insanlar var ama e, Amerikan hayranlığı ne yazık ki. Bizim çocukluğumuzda olduğu gibi. Bu özellikle var. herhalde o... Televizyonlarla da, yani, radyolarla da herhalde Amerika... Çok fazla Amerika, yani sırf oraya yapan e, uyduları var Birleşik devletlerin. Yani, evet, e, yani e, o, bir de o, o hani biz hala da e, televizyon seyredenler hepimiz görüyoruz. <gülüyor> Amerikan filmlerinin dizilerini herkese iki katlı, koca bahçeli evlerde yani, yaşar. Fakirler, yani, fakirler yani, de böyledir. Yani, biraz evlere döküktür ama... En çok sokakta yaşayan insan... Milyon, milyonlar, yani, milyonlarca insan. E, Küba'ya bunu sunuyorlar. Yani... <gülüyor> e, Hayallerin hmm. ülkesi ama sadece hayal olan bir ülkeyi soruyorlar. yazık ki bir etkilenme var. Ne yapalım oraya bir müzik... Evet, ben Siliyor Odud'u tamam. bir şarkı daha çalmak isterim tamam, açıkçası. Ee, bu şarkının aslında... E... Şu versiyonu da insanlara tavsiye ederim. Mercedes sosayla Shakira'nın yorumun var aynı şarkı. Lamasa hmm. diye bir şarkı. Hmm. Ee, sözlerini çevirmeye bile kalkışmayacağım ağır bir şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şarkı. <gülüyor> ne anlatıyor kısaca var mı? Ee, yani, yani, Aslında yani. Kirsty Bertie'ye bence biraz içsel bir şarkısı. Hmm. Şuna inanmasaydım böyle olurdu. Yani bunları hmm. yaşamam gerekliydi tarzı hmm. bir şey. Ee, biraz açık açık şey, yorumu açık bir şarkı. İsmi neydi? bu şarkı? Lamasa. Lamasa şey gülse dediğimiz hmm. hani böyle. E, Akşınlarda şeyler kullanıyor. Evet. Masaya tak diye <gülüyor> vurursunuz. <gülüyor> Onun başındaki topuz olmasaydı o görüntü tek başına ne işe yarardı? <gülüyor> ya da bunları bunları yaşamasaydım ben nasıl bu hale gelirdim tarzı bir hoş bir şey. O e, şarkı. dinliyoruz. Sivya'yı evet. bir gezden. Dinliyoruz. Sino creyera en la locura, de la garganta del si no creyera que en el monte se esconde el trino y la paura. Sino en la balanza, en la razón del equilibrio. Sino creyera en el delirio. Si no creer en la esperanza si no creyerera en lo que a atención si no creyeera en mi camino si no creyeera en mi sonido si no creer en mi silencio qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantar ochocho de puertas y tendones un de carne con madera un instrumento sin mejores resplandores qué lucecitas montadas para escena qué cosa fuera corazón qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantera qué cosa fuera corazón qué cosa fuera Eksa fuera la masa, sin Si no lo más duro. Si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyere en algo puro, si no creyere en caridad, si no creyera en la que ronde, si no creyere en lo que esconde, a ser ese hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha Ay, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cartera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses de locazos, un vino hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin can. Peki sevgili Hakan, Küba'ya daha çok gittiğini biliyorum bu Latin Amerika gezilerinde. Ka kaç kez gitmiştin? 2001'de? 2001'de ilk defa gitmiştim. 2005-2006'da bir beş kere daha gittim. Hmm. Umarım önümüzdeki yıllarda... E, ...eşim çok istiyor. Tekrar bir, bir şansımız bir de, olur. Bir de çocuk var ufaklık değil mi? O, onun için biraz daha bekleyeceğiz herhalde <gülüyor> bakalım. Peki sonra? Yani Küba'dan e, başka... ...nele ben abi? biraz Avrupa'ya yoğunlaştım. E, Rusya'ya iş nedeniyle çok gittim. Hı -hı. Geldim Hı -hı. E, ama... ...2010'larda tekrar bir Latin Amerika turlarıma... ...gezilerime daha doğrusu başladım diyebilirim. E, 2012'de bir Arjantin Uruguay yapmıştık... ...bir arkadaşla. Kısa hızlı bir program şeklinde. E, yani Arjantin'e de... Işte ...biraz sonrası sinemadan... E, Tango tarzı müziklerden senle beraber sevilen cüpangi gibi, Hı -hı. E, gibi e, Hı -hı. Bazı, sosa gibi insanları vahşletti sevmiştik. Acaba ne insanların aklına genelde hep tango falan geliyor? Hı -hı. Evet, tango ilginç güzel müzik ama e, bence asıl müzik orada e, cüpanginin yaptığı, sosanın seslendirdiği vesaire tarzda şeyler. Birkaç hafta önce Jorge Cafreni diye bir Aha, isim ben de yeni evet. tanımıştım. Onu ben de seni vahşletti burada. Evet, çok gerçekten. O bir tam bir şey, Trubadur gibi Hı -hı. köyleri dolaşıp şarkılar. Değleyen, şeyden, evet. Ama 40 yaşında ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> çok genç yaşında. Evet. Ne yazık kötü bir kayıp. Ee, o bölgede sokak müzikleri Latin Amerika'da çok fazla yaygın. Sokak müzisyenleri çok yaygın. Müzik hayat her yerinde var cidden Hı -hı. var. Gene yani, aklıma gelmişken Hı -hı. Mesela Küba'da, Santa Cruz'da Küba'ya gittiğimizde hı -hı. E, ana büyük meydan var. Şimdi adını unuttum. E, biraz da Mayo muydu, tam emin değilim. Hı -hı. Onun yan tarafında küçük sokaklardan, pardon meydanlardan biri. Ha bir de o kültür var, çok fazla meydan var. Hı -hı. Hani Avrupa'daki gibi hı -hı. E, İspanyol e, mimarisiyle, kolonya mimariyle yerleştirip yapılırken çok fazla sokaklar, meydancıklar var. Ve her hı? meydancıkta muhakkak müzik çalan birileri hı -hı. var. E, amatör, keyif için vesaire. Hı -hı. E, o çok müzisyenler falan tanışmıştık. Neyse çok dağıtmayayım konuyu. Arjantin e, merak ettiğim ülkelerden biriydi. E, açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradım. Öyle çok fazla mi? sevmedim ben bu UNESCO ailesi. Hı. Daha doğrusu Latin Amerika'nın başkentlerinin çoğunu çok sevmiyorum... Ee, çok fazla betonlar Hı. çok fazla karakterleri yok Havana'yı biraz ayırabilirim Hı -hı. Ee, Bogota'yı farklı şekilde sevdim ama hani Buenos Aires. Havana'da Lapazlı herhalde ekonomik nedenlerle mi restorasyon ee, ya da tercih mi Deniz o? kenarı bir kent Hı -hı. Deniz'in çok etkisi var ee, ve ciddi restorasyon istiyor Hı -hı. bizim Boğaz'daki yıllar gibi düşünün Hı -hı. bakımsız yıllar gibi çok fazla o tip bina var yavaş yavaş da ama ciddi para isteyen işler restorasyon Hı -hı. işleri ama bir yandan da kendinin korunmasını sağlıyor. Yıkıp yerine çok fazla evet. beton bina yapmıyorlar. Ee, yani bir de Havalanayı şeyden dolayı seviyorum, yani sokak hareketinden dolayı seviyorum hmm. her köşede cidden. Ee, orada bir sürü insanla da tanıştım. Ee, 2005 yılında galiba orada bir çantam çalınmıştı benim, hmm. benim hatam. E, <gülüyor> otobüs bizim tur otobüsünde Ha olmuştum. bu şey mi? Chicken bus diye bahsetti. <gülüyor> <gülüyor> normal tur otobüsü tur götürdüğüm dönemde. Hmm. Ee, Pasaportum gitmişti. Bir hafta fazladan kalmıştım. Valla Malekon'da çok keyifli insanlarla, mürisyenlerle falan çalışmıştım. Evet. O bir hafta hı hı. ilk bir iki gün eziyet gibiyken sonraki bir hafta muhteşem keyifli geçmişti. Pasaportum yani. hiç gelmesem mi dedim. <gülüyor> <gülüyor> e, Valla şey, çalıştığım yere dönmeyebilirim diye mesaj <gülüyor> atmıştım. <Tabii. gülüyor> e, bu aynı sadece der dans, müzik vesaire var. E, ama ben de yazık ki o kadar çok fazla keyif almadım. Orada bir de Rosario gördüm. Çey'nin doğduğu kent. E, orası da hoş bir yer benim için Argentin denince Aynasırın gibi bangi başta ama asıl olarak büyük aşkım diyeceğim merreste sosyallerin dünyanın en iyi hani yorumcularından Doğru. biri bu kadar mütevazip hem, hem bu kadar güzel bu kadar güzel müziği bu kadar güzel bir de, yoruma sahip olup bir hem de o kadar de mücadeleci mütevazı bir kadın yani, yani UNESCO'nun barış elçisi olarak bir sürü ülkede hmm. gitti çalıştı. Şey hoşuma Ö gidiyor Latin Amerika dikkatini çekmiştir. Hmm. Hangi müzisyen varsa bu biraz yeni şarkı akımında. Hmm. Kesin başka ülkeden Latin Amerika'nın başka şarkıcılarıyla beraber kayıtları var, konserleri Petit var. Pete Ziegler. Anlıyor musun? Amerika Soza ile, Bob Dylan gezesi. Hepsini böyle bakıyorsun, e, bir dayanışma içinde olduklarını görüyorsun. Hmm. Aslında hayatın örgütlenme biçimini müzikle Doğru. çok güzel yapmışlar. O da Biraz da, güzel, da bu programda da ben zaten o büyük müzik şeyin dışında kalan sesleri çalmayı tercih Hı -hı. ediyorum. Ee, Mercedes Sosa Hı -hı. dışında Victor Eredia ve Leon Cioca bu ikisini çok seviyorum. Ee, Hı -hı. İkisi de bence çok güzel besteci ve bu şarkıcılar. Bugün var mı Arjantin'den şarkı ee, getirmiş şey isteyeceğim. İşte Mercedes Sosa arkadaş çalabilirse. Tamam. Ee, normalde beste Victor Eredia'nın ama benim o üç sevdiğim ses Aha. bir konser kaydı. Beraberle. Mercedes Sosa Şarkı. Victor Eredi'ye Leon Gieco. Razon de Vivir. Güzel, güzel bir şarkısı. Ne anlatıyorsun? Var mı? Kısa bir şey. Evet, yani. Yaşama sebebim sensin. Sevgilim tarzı bir şey. Zaman Mercedes Sosa ve arkadaşlarını evet. dinliyoruz. Razon de Vivir Victor. Ben de Sanya'dım. Parada Sí sigo poniendo esta sangre en tierra este corazón que late su parte solitaria para continuar caminando al sol por estos desiertos para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Troz día esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Radyo 94.9 Babil'den sonra programında arkadaşım Hakan Şengün'le Latin Amerika'yı konuşuyoruz ve yanında getirdiği müzikleri dinliyoruz. Bu son dinlediğimiz şarkı Mercedes Sosa. Kim vardı başka? Vector Eredia. Vector Eredia'nın eseri bu. Atı Bence Ajantin'in en güzel... Benim sevdiğim gençlerimizin 3 sesi. Peki şey Uruguay ya da e, ama Nasıl? Dur, ondan önce ben e, aslında e, Şimdi aklıma Başka. geldi. Biz Küba'yı biraz hızlı geçtik. Hı. E, aslında i̇şte da çok daha e, Aslında şöyle diyorum. bir şey ben hep Kafamda bu vardı Açık Radyo'ya bir e, Yani yeni şarkı ...bu Eduardo Galeano'nun bir kitabı vardır... ...ki ben 70'li yılların Kesinlikle. sonunda lisedeyken... Hı hı. ...Evet Latin Amerika gerçekten orada... ...Başucu kitabımız... ...Evet bu Latin Amerika'nın kesik damarları... Hı hı. ...aslında benim kafamda öyle bir şey vardı... ...Açık Radyo e, prodüksiyonunu önermek... ...Latin Amerika'nın kesik damarlarından sızan şarkılar... ...yeni şarkı... ...Nue <Gülüyor> Vokansion diye bir program ama sen ne de konuşmuştuk. Hmm. Belki gelecek zamanda böyle bir şeyler. Dur bakalım gaza getiriyorsun beni. Yani, <gülüyor> yani evet, alak, aklımın evet. bir tarafında bu var. Ee, Dinliyorum. Biraz böyle dağınık diyorum Çünkü çok, yani çok şey var. Hani abi, e, sıkıntı işte, 50 dakika bir saate At, sığdırmak gibi. Mümkün değil, biliyorum. Hikaye çok. Yüzden... E, yani Küba'da aslında çok fazla müzisyen var. Doğru. Genelde e, evet. işte Boynavist'e savaşlıkla Platan'ı dinleyelim. Aykudur sağ olsun. Mesela Küba gezilerimde Boynavist'te benzeri çok fazla grupla karşılaştım. Hmm. O zaten herhalde da çok geleneksel Küba müziğini artık onunla tanımlıyorlar değil mi? Bu enoviste social diye bir sürü grup. Bu enoviste social klap yani. aslında bir yerin adı, mekanın adı. Evet. Orada çıkan gruplar doğru, öyle bir grup evet. köklü. 50 normal. sene doğru. Yani Havana'da bir yer 80 mekan. 80'lerde kapanmış var. 40 50 sene evet. evet. Ünlü müzisyenlerin de müzik severlerin hani gözde bir mekanıymış. ünlenmeleri biraz daha sonra. Yani baktığın zaman Komba <gülüyor> sekunda falan çok çok ünlü insanlar değiller. Komada çok fazla müzisyen evet, olduğu için. Evet. Bu filmle belki de. Filmle biraz şey yapıldı. Çok da iyi oldu aslında. Ahmetiş Dünya... adamlar İbrahim Ferer, Omar Portondo ya hmm. hepsi. Yani e, komada çok güzel müzisyenler var. Hemen her tarzda müzik yapan. E... Aslında mesela bir şeyden de örnek çalmak isterim. Ee, vaktimiz yeterse. Tamam. Pablo Milanes de çalmak isterim. şeyden istersen... biraz istersen. Daha... Evet onlardan bir Yolanda diye sevdiğim bir şarkısı. Tamam. bir Aşk şarkısı. Biraz yetmişlere denk gelen bir şey. Ee, onu da aslında arada bir çalabilirsek hoş olur. Pablo Milanes. Müzik Kisera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te Falta estoy no si morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito I'm Radyo doksan Babil'den sonra programında arkadaşım Hakan Şengül'le Latin Amerika'yı ve e, müziklerini konuşuyoruz. Yanında getirdiği müzikleri dinliyoruz. Bu Arjantin'den ee, devam edelim istersen. E, kişi, bir ya da kişi sen. daha, bir hmm, şey hmm, daha okay. dinlemek, dinletmek isterim açıkçası. E, Leoncevko. Bu da elli bir tamam. doğumlu, daha gençli bir arkadaş diğerlerine göre. Fakat Arjantin'in e, Babdilon diye adamlardan biri. Güzel bir besteci. Ee, çalacağımız parça da Sola Lepido Adios. Ad Tanrı'dan tamam. dileyim ki diye diye çevirebiliriz. Hoş bence sözleri de hoş bir yere. Bakın derim özetle şunu söylüyor. Eee Tanrı'dan ki hmm. duyarsız bir insan olmayayım. Adaletsizliğe karşı hmm. sessiz kalan bir insan olmayayım. Tabii. Tarzı güzel Tabii. sözler olan bir hmm. şarkı. Sola diyor. Pido Adios. Evet. Şarkısı. Dinliyoruz. No me sea indiferente que no me avofeten lo trámejilla Después de que una garra me araño esta suerte Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Lev기도, Adios. Que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar, a vivir una cultura diferente. Solo le pido Adios.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 Arjantin. Sonra Hakan ee, Orta bir Amerika'da birkaç ülkeye gittim ama açıkçası o konuda çok fazla çalışmadım. Fazla, Hı -hı. daha doğrusu buraya bir şey getirmedim. Ee, çok fazla orada da şey var. Tamam. Biraz daha böyle e, Güney Amerika kısmında devam edeceğim. Tamam. Etmek istiyorum Hı -hı. daha doğrusu. Hı -hı. Uruguay ııı e, ...Urgay mesela benim biraz abartıldığını düşündüm ...bu ülke hı. Türkiye'de... Ee, ...Mujica'dan dolayı e, olan sempatiz. ...sosyal medyada çok güzel bilgi var... Ee, ...hatta böyle Urgay'a yerleşelim tarzı sohbetler var... ...ama e, ne yazık ki... ...Lettemek yaşamak o kadar kolay, kolay değil... değil. Yani, e, ...İstanbul'un benzeri karmaşaya sahip istiyor... ...Başkent. Urgay biraz daha sakince... ...ancak fazla sakin, biraz pahalı... Hı. E, ...ben açıkçası çok... ...Montevideoyu çok fazla beğenmedim... E, Kolonya diye yakında bir eski Portekiz kasabası vardı... İlan kasabası orası daha keyifli daha ufak bir yer. Hı hı. Sanırım ben e, biraz yaşla da ilgili, bilmiyorum daha sakin yani, kentleri daha çok seviyorum. Diyor. Başkentler yani, büyük kentler genelde öyle, çok fazla karmaşa geliyor. Hızlı yani. hayat değil. Evet. Ee, yani Uruguay'da da güzel, Döner Biliyeti gibi, Atpaya'da Zeterozo gibi çok güzel müzisyenler var. Evet, merak dönemiştim. edenler bence arasın, biraz şeylerine evet. baksınlar. Evet. E, Döner Biliyeti aslında şey gibi, Victoria'nın çağdaşı, e, dönemdaşı bir insan. Evet. Bu insanların hemen hepsi e, uzun, sürgün dönemleri vesaire yaşamış insanlar. Hı -hı. Muhalif insanları oldukları dönemiştim. için e, ne yazık ki zorluklar içinde yaşamışlar. Peki, e, Bolivya, Peru benzer tarzda müzik yapan ülkeler. Hı -hı. E, i̇nka etkileri çok fazla. ...Geçua, Aymara e, ana olarak hmm. azınlık kültürlerinin çok yaygın olduğu ülkeler. Birbirine benzer müzikler zaten. Ant bölgesinde çok fazla benzer enstrüman ve müzik hmm. görürsünüz. Hmm. Ee, Boliviyi ben orada biraz daha fazla seviyorum tarih hmm. ve gidecek anlamda değil ama hmm. yerli kültür açısından zaten başkanları da hmm. e, Morales Aymara kökenli bir bilmiyorum kişi. duydun bu toprak ana haklara evrensel bildirgesi diye bir metin kalemi aldı hmm. Bolivya kökenli bir bildirgedir o. Yani orada o Paçamama kültürü toprak ana kültürü bayağı şey gelişkin. Ee, Mısır üzerine çok fazla kültür kurulmuş. Ee, ha, her mi? türlü çeşidini görüyorsunuz. Tarım muazzam yaygın. Ee, Bolivya'da. Evet Bolivya'da. Hı. Bolivya'da da benzer şekilde. Evet sokaklarda çok fazla yerli kıyafetle insan görüyorsunuz ve bu insanlar kültürünü çok rahat yaşayabiliyorlar. Bir de bu gümüş madeni var. Neredeydi? Potosi. Potosi, Potosi. Işte. Peru, Peru'da mı? Yok. Yok şey. Potosi e, yani. Şili'ye yakın bir bölgede. Hı. Geçen sene niyetlenmiştim ama gidemedim. Ha, bu Sebastios Salgado Hı. vardı. Brezilyalı fotoğrafçı. Ha, çok çok güzel fotoğraflar. Yani çok güzel mi bilemiyorum. Yani çarpıcı oradaki, daha tabi çarpıcı. Güzel oradaki demek. o, o Sömürüyü yedir. son derece Hı. çarpıcı bir şekilde anlatan fotoğraflardı. Potosi şeyi çok güzel anlatıyor. Galeano çok güzel anlatıyor. Aynen. Kitaplarında Aynen. çok güzel anlatıyor. Oradaki sömürünün ne şekilde olduğu. Çocukları, iyisi evet. geçen çocukların nasıl çalıştıkları vesaire. E, görünmese bile okunması gereken bir kitap. Potos hakkında bilgi Aynen. almak için. fotosu görünmese bile. Bolivya e, şarkı getirdim. E, mi? Bolivya'dan, mi? Bolivya'dan e, benim aslında yenilerde keşfettiğim bir grup var. E, Askay diye. Evet. Bu meşhur hepimizin duyduğu şey vardır ya e, Lambada şarkısı var. Ha, Bunlardan evet. çalın. Hatta şunu da hmm. e, geçenlerde keşfettim. Şimdi hmm. birazdan çalacağımız tamam. şarkı vay ya ya, Aslında bildiğimiz Türkçe yorumu olan bir şarkı. Bir dinleyelim önce. Hmm. Contarte hoy mi triste pena la soledad yo llevo en mi alma Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y desueños que viví entre montañas valles en nacido, Me acunaron los huaynos en su edcampo Adore ser mi tierra en su charanco, crecer las ampollas con el tiempo ¡Ale! güzel ama programın sonuna da geliyoruz. İstersen şöyle. Zamanın bu kadar çabuk geçtiğini evet, fark etmiştim. Dedim ben sana uzun vadeli bir program düşünelim abi gelecek hani zamanlarda? 8-10 şarkı falan zor elemine ederken e, onları bile zor sığdırıyoruz açıkçası. E, Kolumbiya'yla senle de komut hakkında konuşmuştuk. Okay. E, Hı -hı. Kolumbiya açıkçası benim hoşuma giden ülkelerden biri. Hı -hı. Bir tek Bogota'yı gördüm. E, i̇leride başka kentlerinde görmek Hı -hı. istiyorum. E, bana Bogota çok düzenli, çok derli toplu bir kent geldi. Daha modern geldi. Orkun yok. ...çok başkentine göre. Onun ötesinde şeyi çok sevdim... ...çok fazla tiyatro ve sanat galerisi... gördüm Sokak sanatı, blastı resim... ...çok fazla gördüm. onlar ilgimi çekti. Ee, Bogota'ya ilk gidişim... ...3-4 önceki bir gezimde... ...10 saatlik bir stopover olmuştu. Yani Bogota'ya... sabah inip akşam... E, ...yanlış hatırlamıyorsam, sene ...dönüş yapacaktım. 8-10 saatte... ...şöyle hızlıca gezip, geçen tekrar 3-4 gününe... ...gidip e, biraz dolaşmıştım. Güzel bir ülke. E, yani görünmesi gezmesi gereken... ülkelerden biri. E, bir sonraki açıkçası Şili. O yüzden Hı -hı. programı izin verirsen Şili'den çok sevdiğim bir grubun biraz tamam. rock tarzı böyle bir e, yerli, yerel şarkısıyla bitirmek isterim. Cholito Pantalon Blanco diyor. Keyifli sözler Hı -hı. olan bir şey. E, tamam. Güzel bir şarkı. Keyifli bir şarkı. Açık. Açıkçası... Pardon. Hı -hı. E, Los Hayvas benim e, tavsiye edeceğim gruplardan biri Latin Amerika'da. Tamam. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün arkadaşım Hakan Şengünle Latin Amerika'yı konuştuk, getirdiği müzikleri dinledik. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere, esenlikler diliyorum hepinize, hoşçakalın. Es en la cintura, la en la cintura. Cholito, pantalón blanco, gracias a Dios que yo tengo red